Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde suremizin 26. ayet-i kerimesinde kalmış idik. Ayet-i kerimeyi adetimiz üzere kısaca hatırlayıp aldığımız yerden devam edeceğiz. Mekke'li müşriklerin Kur'an-ı Kerim'i dinlerken takındıkları tutumu ifade etmek üzere 26. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Kaydullah. Ve kâlallezîne keferû lâ tesme'û li hâzâl-kur'âni velğav fîh ta'lakum taghlibûn. Kafirlerin ileri gelenleri bilhassa kendileri Kur'an kerimi dinlemekle dinlememekle dinlememek için ellerinden geleni yapmakla kalmıyorlar. Aksine bu Kur'anın başkalarına ulaşmasını engellemek için de kendi kendilerine taktikler geliştiriyor, yollar bulmaya çalışıyor. Onlara göre insanlığı o zamanki şartları içerisinde e, Kur'an'ı dinlemekten alıkoyacak en güçlü silah, gürültü patırtı çıkarmak ve onları Kur'an ile ilgilenmekten alıkoyacak çeşitli yollarla oyalamaktır. Dolayısıyla böyle bir netice veren her şey biraz sonra üzerinde duracağımız Mekke'nin Kureyş, Mekke Kureyş'in kodamanlarının Kur'an'ın dinlenmesini önlemek, Kur'an'a kulak verilmesini, Kur'an'ın mesajının ulaşmasını önlemek için Geliştirdikleri taktiklerin zımnen ve muhteva olarak kapsamına giriyor. Ne yapıyorlardı bunlar? Ve kâlellezîne keferhû. Kafirler dediler ki, La tesmeû lihazal Kur'an. Evvela onlarda bir kararlılık, Kur'an'a karşı bir ifade elindeyse tepki, bir refleks oluşturmanın yollarını arıyorlardı. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Ve Kur'an'ı dinlememeleri için dinlememelerini de sağlamak için bir takım taktikler ve geliştirmeye çalışıyor. Kur'an'ı dinlememek için iradeniz yeterli değilse olur ya bir şekilde kendinizi alıkoyamadınız o zaman vel havfih. Boş işler yapın, boş işlerle uğraşın. Sizi Kur'an'ı dinlemekten alıkoyacak başka şeyler bulun kendinize. Bu şarkı türkü olabilir, oyun eğlence olabilir ve insanların hissiyatına, insanların arzularına hitap eden başka her bir şey olabilir. Kur'an-ı Kerim'i dinlemekten, ona kulak vermekten alıkoyan, alıkoymak için geliştirilen, alınan her bir tedbir bunun kapsamına girer. Ömürlüklerin Kur'an'ın dinlenmesini, Kur'an'a kulak verilmesini önlemek ve engellemek için geliştirdikleri taktikler. kuran Kerim bunların hepsini Lağıv, gürültü patırtı ve lağıv diye, oyalayıcı boş işler diye nitelendir. Seni Kur'an'ı dinlemekten, Allah'ı anmaktan alıkoyan her bir iş, bil ki şeytanın seni Allah'tan uzaklaştırmak için, Allah'ın sözünü dinlemekten uzak tutmak için, engel olmak için, geliştirdiği bir taktik. Te'allekum <gülüyor> teğlibun. Çünkü Kur'an'a iman etmeyince Kur'an'ı getirene iman etmeyince insanda doğal olarak ne gelişir? Kur'an'ı ve Kur'an'ı getireni yani senin karşı olduğun şeyi mağlup etmek arzusu ortaya çıkar. İnsan bir şeye karşıysa o karşı olduğunu yenik düşürmek, mağlup etmek ona üstün gelmek ister. Sizin Kur'an'a üstünlük sağlayabilmeniz için Kur'an'ın o müthiş etkileyiciliğini insanın fıtratı ile örtüşen çağrısını dinlememenin yolu evvela ona karşı bir refleks geliştirerek Kur'an'ı dinlememek kavrını aldırmak arkasından başkalarının da aynı tavra gelmelerini sağlamak için ve ilk etapta Kur'an kulaklarından içeriye, kulaklarından kalplerine nüfuz etmemesi, girmemesi için gürültü ve patırtı oyalayıcı taktikler, işler geliştirmenin yolları. Onlar böyle yaptılar onların varisleri mirası, evet nasıl ki hak dinin hak davanın kıyamete kadar mirasçıları ve takipçileri varsa her zaman için iblisin Nemrud'un Firavun'un Ebu Cehil'in Ebu Leheb'in onlardan sonra gelen Çağdaş olan ve olmayan küfür kodamanlarının izini takip edecek izleyicileri, takipçileri olacak. Kur'an-ı Kerim ebediyete kadar hitap etmeyecek hemen hemen hiçbir söz zikretmez. Kur'an-ı Kerim'in ebediyete kadar muhatap alınmayacak Hiçbir ayet-i yoktur. Eğer biz bu çağa ve gelecek çağa, şu ayetin söyleyecek bir şeyi yoktur gibi bir ayet veya birkaç ayet karşısında tavır ve tutum takınacak olursak bilelim ki biz bu bizim o ayet-i kerimeyi hitap eden sesiyle taşıyamadığımız namdolaydır. Kulaklarımızın idrak frekansları o ayet-i kerimeyi yakalayamadığından dolayıdır. Kur'an-ı Kerim'in ifade ise örnekleri kendi çağında ve kendi çağından öncekilere olsa bile o verilen örnek sadece tarihi şahsiyet değildir. Bir karakterdir. Burada bir karakter canlandırılıyor. Kur'an-ı Kerim'i işitmeyen, işitmek istemeyen ve işitilmemesini telkin eden bunun için hem kendisi için hem de işitmesi halinde kendi tezgahı bozulacağından dolayı işitilmemesini sağlamak için taktikler geliştirenler Dün de vardı bugün de var, gelecekte de var. Bu karakterler dün vardı, bugün vardır, gelecekte de var olacağına göre bu ayetik kelimeler sadece 14 asır öncesinin kafirlerini gündeme getirerek, küfür kodamanlarını gündeme getirerek bize aktarmakla kalmıyor. Bize diyor ki, bakın, şu ayetin feneriyle, şu ayetin ışığıyla, şu ayetin ifadelerinde ise üzerinde durduğu kodlarla gününüzün gününüzün insanlarını, çağdaşlarınızı, bir test dedim. Bu ayetin kodlarıyla kimler örtüşüyorsa onlar da size Kur'an'dan ilham alarak söylediğiniz sözler, aldığınız tavırlar ve sevgilediğiniz tutumlarla size ve dolayısıyla Kur'an'a veya Kur'an'a dolayısıyla da size sizin Kur'an'i duruşunuza Kur'ani şahsiyetinize, Kur'ani kimliğinize duracaklardır. Taktikler geliştireceklerdir. Ve bize karşı duracak insanlar yetiştirecekler. Bir ekip yetiştirecekler. Bu ayeti kerime geçmişte bunun böyle olduğunu gösterdiği gibi gelecekte de aynı hallerin ortaya çıkacağını görüleceğini gösteriyor. Kur'an'ı bilmek kelime, harf, ayet, ayet, sure, sure. Hem hayatı okumak için taşıyabilmeli hem de hayatı şekillendirmek için. O zaman Kur'an bir hayat. Çünkü sen hayatı Kur'an perspektifiyle okuyabildiğin kadar Hayatın neresinin Kur'an'la örtüştüğünü, neresinin örtüşmediğini tespit et. Örtüştüğü yerleri muhafaza edip geliştirmenin yollarını örtüşmediği yerlerini de örtüşür hale getirmek için nasıl bir yol izlemeli sorusunu kendine soracaksın. Yine Kur'an'a ve dolayısıyla Kur'an'ın işaret ettiği sünnet seniye seniye'ye döneceksin. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kur'an dediğimiz zaman Kur'an bütünlüğü içerisinde ne kadar sünnete vurgu yapıyorsa hatırımızda kalsın ki biz de o kadar vurgu yapıyoruz. Hatta biraz daha fazla. Ne demek? Kur'an'dan daha mı Müslümanız? O da söylemiyorum. Günümüzde özellikle sünnetin devre dışı bırakılması Yok efendim işte kuran İslam'ı yok şu İslam'ı yok bu İslam'ı denildi. Ondan sonra Kur'an da tırtıklanmaya başladı. Kur'an-ı Kerim'in bir manada doğru olarak anlaşılması, doğru bir mecrada hayata aktarılabilmesi, sünnetin ifade ise sünnet ise seniyenin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashab-ı kiramının pratik olarak, sözlü olarak, direktif olarak ortaya koydukları hayatı onunla beraber ele almak ve onun referansıyla oraya başvurmak ve bunu hiçbir zaman hatırlardan çıkarmadığımız takdirde bunun üzerinde böylece durmak lazım. Dolayısıyla biz Kur'an, Kur'an hayatı, Kur'an'ı hayatı aktarmak, hayatı taşımak, hayatı Kur'anla sorgulamak, uyan taraflarını geliştirmek vesaire gibi sadece Kur'an dediğimiz zaman hiç kimse bunlardan daha doğrusu biz hiçbir zaman sünnet-i bunun dışında görmüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim özellikle "Men it'al rasule faqad ata Allah" dedikten sonra biz Kur'an dediğimiz zaman Resulullah'ı ve sünnet-i seniyeyi aşağı bir şekilde devre dışı bırakırız. Geriye sadece kalıyor sünnet ile ilgili ilmi değerlendirmelerde bulunmak bu da hadis usulü ilminin ve hadis ilimleri denilen ilimlerin konusudur. Teknik bir konudur. O ayrı bir konudur. Yoksa bizim için sünnet bütün mezhep imamlarının, bütün İslam alimlerinin, ümmetin icma ile belirttiği husus budur. Muteber, icmaları muteber olan veya görüşleri icmada itibara alınan bütün İslam alimlerinin ittifakla söyledikleri Sahih Sünnetin, Kur'an-ı Kerim daha doğrusu e, dinin mübini İslam'da az geçilmez bir delil olduğudur ve bundan farklı bir kanaat belirtmiş mümkün değildir. Bu halde Kur'an'ı dinlememek için mekanizmalar ve refleksler geliştirmek, eğitim sistemleri geliştirmek öyle. Arkasından Kur'an'ı dinlemeyecek kimlikte insanların çoğalmasını sağlamak bir cahiliye tavrıdır. Bir cahili tutumlu. Böylelikle Kur'an'ı yenmek ve Kur'an yenilirken de Kur'an ehlini yenmek onlara galip gelmek istiyor. Işte. Bize, biz ne iman ediyoruz? Galibiyet kimindir? Allah'tan başka galip gelecek. Allahu galibun ale Emri Allah emrinde galip gelendir ama insanların çoğu bilmezler. Onun için Kur'an-ı Kerim genelde müminlerin dünyada sağlayacakları üstünlükler üzerinde uzun uzadıya durmaz. ya ne üzerinde durur Kur'an-ı Kerim Türkçedeki tabiriyle son gülen iyi güler ehvasınca nihai olarak kimin güleceğini yani kimin ebedi nimetlere nail olacağını kimlerin de ebedi azaplara düşer olacağını belirterek işin nihai peçhesini yani ebediyete kadar devam edecek olan neyse asıl mağlubiyet ahiretteki mağlubiyettir yani ceheddeme atılmaktır asıl galibiyet de ahiretteki galibiyettir yani cennete girerek tevzülecat ve kurtuluş bulmak kurtuluşa ermektir. Onun için hemen 27. ayeti kerime başta Rasulullah aleyhissalatü vesselam olmak üzere Mekke'de o sıkıntılı hallerinde onları hiç merak etmeyin. 5-10 sene sonra siz Medine'ye hicret edeceksiniz. Medine'ye hicret ettiğinizden birkaç sene sonra da 6-7 sene sonra da tekrar gelip bu Mekke'yi fethedeceksiniz. Ve bu kafirler başta bedir olmak üzere karşınıza çıktıkları hemen hemen her seferinde kahrolacaklar diye dünyavi bir vaatle teselli etmiyor ahiret vaadini hatırlatarak kafirler için vaid yani azabı ve tehdidi hatırlatarak, müminler için de lütuf, nimet ve ihsanı hatırlatarak ne yapıyor? Resulullah Aleyhisselatü başta olmak üzere zamanların müminleri uyuruyor ki bunun için felle nüzîkatne lezîne keferu azâben şedîde Niçin? Diyor ki yemin olsun kafir olanlara son derece çetin bir azap attırağı. Ve onlara dünyada iken işleye geldikleri amellerin en kötüsünün cezasını verecek. Müminin dünyada işlediği amelin en güzeli imandır. Kafirin de işlediği amellerin en kötüsü dünyada küfürdür. O bakımdan müminlerin amellerinin mükafatlandırılmasında esas iman, kafirlerin de amellerinin cezasını görmelerinde esas ne olacaktır? Onların kafirlikleri olacak. Bu müminlerin kalbine nihai zafer olması bakımından çok büyük bir inşirah verir, sevindirir, üzüntülerini, kederlerini, kafirlerin şu dünyadaki geçici galibiyet ve üst Lüklerini adeta hükümsüz dedik ya son gülen iyi güleceğine göre ona da endekslenmek ona bakmak ona dikkat etmek gerektiğine göre müminler ona itibari ya e, fikirlere hamdolsun hem de yemin ile Cenab-ı Allah'ın söylediği bir sözü Ayrıca yemin ile pekiştirmesine gerek var mı? Bir mümin için Cenab-ı Allah söylediğini iş bitiyor zaten. Ayrıca yemin etmesi bunun böyle olacağını daha çok vurgulamak içindir. Yakınimizi ve ümidimizi arttırması için. Ve le necziyennehum esvehellezîkânû yâmelûn ve yapa geldikleri amellerin en kötüsüyle onları cezalandıracak. Delik'e ceza uâda ilâhi nâr. İşte bu böyle. Aynı şekilde işte Allah'ın düşmanlarının cezası bu şekilde cehennem ateşi olacak. En nâr <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde marife olarak tanımlı olarak geldi mi? Cehennem ateşi. Dünya ateşi değildir. Lehum fîhâ zârul hult. Kafirlerin ebedilik anlayışı özellikle Kur'an'ın ilk muhatapları. Kosalası almıyorlar. Kosalaları almıyordu Ne olacak? Dünya hayatı Dünya hayatına bakışları neydi? Lemutu ve nahya ve ma yunikuna illa dehr. Bakışları buydu. Her veya geç dünya bitecek. Ölüyoruz, diriliyoruz. Bizi zamandan başka öldüren, helak eden bir şey yok. Zannederler ki dehrde kıyamette öldürücü olacaktır. Tamam. Orada ol. Dünyada ölümü hayatan Allah, yaratan Allah ahirette de hayatı yarar. Onun için tefsirler bu konuda Tebareke Suresi'nin başında önemli bir nükteye işaret eder. Ne diyor Cenab-ı Allah? Halakal mevta vel hayata li yebluwakum eyyukum Hayatı ve ölümü Amel bakımından hanginiz daha güzel amel edecek diye sizi sınamak üzere yaratandır. Yani sizi sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. Biz önce ölüyor muyuz hayat mı buluyoruz? Önce yaşıyoruz sonra ölüyoruz değil mi? Bu dünya hayatında hangisi önce hangisi sonra? Değil mi? Hayat önce ondan sonra ölüm. Ama Cenab-ı Allah burada ölümü yarattı diyor. Ha. Çünkü... Dünyada ölüm, eğer hayattan daha büyük bir gerçek değilse, hayattan küçük bir gerçeklik Allahu allah Alem ölüm hayattan daha büyük bir gerçektir. Niçin? Çünkü hayatta bizim gafletimiz var. Ve bu gaflet, zamansal olarak, nefes olarak yaşadığımız hayatı gafletle adeta ekçiltiyor, anlamsızlaştırıyor. Kısaltıyor. Yani hayat gerçeğini zayıflatıyor ifade eden. Ama ister gafil yaşa ister her anını en hayırlı bir şekilde dolu dolu doludur. Hayat ne kadar gerçekse en az ölümde eğer ölüm hayattan daha büyük bir gerçek değilse ondan daha geri bir gerçek kesinlikle değil. Onun Cenab-ı Allah halakal mevte vel hayata Dünyada ölüm kesin gerçek, büyük gerçek. Ahirette ise ölüm diye bir şeyin hesabesi de yok. Halakal mevte vel hayata ve hayatı yarattı. Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cennetlilikler cennete girdikten ve yerlerini bulduktan sonra cehennemlikler de cehennem ve girdikten ve yerlerini bulduktan sonra. o zaman cennetlikler yerlerini görecek şu söyleyeceğim bir iki cümle hatırladığım kadarıyla hadiste yok cennetler cennetlikleri bir endişe kaplı. Başka rivayetlerden bunu unuturuz. Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Ebedilik vurgusu onun içindedir. Cennet için de cehennem için. Cennetlikler acaba diyecek. Bu güzel nimetlerin sonu gelir mi? Bir gün gelip buradan çıkacak mıyız? Veya burası bitecek mi? Cehennemlikler de. Ya tamam şimdi cehennemdeyiz ama. Çıkma ümidimiz acaba olur mu? Bunun için çeşitli vakitlerde baş kuracaklar. Heleklere müracaat edecekler. Kendin bekçisine müracaat edecekler. Bari Rabbine dua et bize bir günlük, bir günün bir kısmında bize azabı hafifletsin. Bu ümitlerin hepsinin boşa çıkartılacağı bir hadise olacak. Bundan sonra hadisinde. Ölüm diyor, cennet ile cehennem arasına bütün cennetliklerin ve cehennemliklerin görebileceği bir şekilde ve tanıyabilecekleri bir şekilde getirilir. Ey cennetlikler diye seslenilir. Şu koçu tanıdınız mı? Koç suretinde getirilmiş olacak diyor. Evet tanıdık. O dünyadayken bize gelen ölümdü diyor. Cehennemliklere sorulacak, ey cehennemlikler bu koçu tanıdınız mı? Evet, tanıdık diye. Bu ölümdür. Şimdi hatırımıza şöyle bir şey geliyor. Herkesin, herkes cennetlikler ve cehennemlikler de tanıyacağına göre herkesin o koç suretinde ölüm, koç suretinde göreceği ölüm acizanekanaati ve göre Allahu alem herkesin öldüğü sırada ölüm esnasında ölümü ameline göre imanına göre gördüğü şekilde görecek Yani cennetliklerle cehennemlikler sayısınca herkese kendi ölümü görünecek diye hatırıma geliyor Allahu alem Anlayacaklar çünkü tek tek Veyahut da Cenab-ı Allah dilediği başka türlü tanıtabilecek orasını bilemiyorum. Bu da acizane bir şeydir. Öyledir demek durumunda değiliz. Hatırıma öyle geliyor. Çünkü herkesin ameline göre ölüm sevimli veya çirkin veya kötü, iyi veya kötü geleceğine göre, allah Alem onu tanıyacağına göre dünyada ölümü tadarken gördüğü ölüm suretini o koçta Görecek gibi bir mana doğuyor Dediğim gibi tekrar Allah-u Alem bilemiyorum. Ama tanıyacaklar. Önemli olan bu. Resulullah da bunu söylüyor zaten. Tanıdık. Bu ölümdür diyecekler. Ve herkesin gözü önünde ölüm kesilecek. Ve yine seslenilecek. Ey cennetlikler! İşte ölüm öldürüldü. Artık ebedi buradasınız. Gör ki cennetliklerin sevincine sevinç katılacak. Kat kat sevinecek. Cennete girdiklerine sevindikleri gibi bir de ebedi kalacaklarına artık sevinçleri kim bilir ne kadar kal. Aynı şekilde cehennemliklere de dönülecek. Ödenilecek ki artık sizin için de ölüm ve cehennemliklere de kederleri üstüne keder bastı Kederleri üzerine keder gelir bunu tasavvur etmek mümkün değil cennetliklerin ölümün öldürülmesi üzerine ne kadar sevineceklerini kestiremediğimiz gibi bir cehennemliklerin de ölümün kesilmesi üzerine ne kadar üzüleceklerini gerçekten kestirmekte zorlanır. Onun için buna da dikkat ediyor Kur'an-ı Kerim dikkat çekiyor ve müminlere diyor ki kafirler şu anda sizi üzüyorlar ve siz sizin inandığınız hakikatlere inanmadıkları için belki de onlar da azaba girecekleri için de dahil olmak üzere Evvela hakikate zulmediliyor, ondan dolayı üzülüyorsunuz. Belki de bu iman etmeyenler arasında sizin en sevdikleriniz var. Belki evlatlarınız, belki kızlarınız, belki oğullarınız, belki anneniz, belki babanız, belki kardeşleriniz var. Çok sevdiğiniz dostlarınız da olabilir. Çok değer verdiğiniz kimseler de olabilir. Ve bunlar iman etmedikleri için siz üzüleceksiniz. Fakat ahirette bu üzüntünün eseri kalmayacak. Aksine bahtiyarlığınız kat kat. Lehum fîhe dârul hulb dediğimiz gibi onlar için orada o cehennem ateşinde ebedilik yurdu var. Ebediyen kalacaklar. Cezaen bima kanu bi âyâtina Arapçada ceza yapılanın karşılığı demek. İyi ise iyi kötüyse kötü ama burada haliyle kötü anlamında bir ce Bizim ayetlerimizi bile bile ellerinde kendilerini haklı kılacak destekleyecek bir delil ve bir belge olmadığı halde ayetlerimizi inkar etmelerinin Cezası olarak cehennemde ebedilik cezası onlara verilir. Allahu Al Billa. İmanın kıymeti onun için ve küfrün ne kadar büyük bir musibet olduğu ebedi ölçeklerle ölçüldüğü zaman daha iyi ve kıymetin farkına varılır iman sadece ahirette bir dünyada bize mutluluk huzur doğruluk güzellik eşya ve hadiseleri adaletli bir şekilde ve doğru bir şekilde okuyup değerlendirmeyi kazandırmaz. İman bütün bunlarla birlikte sadece bize salih amel işlemek için bir motor güç olarak bünyemizde, kalbimizde, ruhumuzda, bütün zerrelerimizde aliyet göstermekle kalmıyoruz. İmanın en büyük etkisi ve güzelliği ahirette sebep olacağı ebedi mükafatla olur. Onun için bu dünyada imanın ve salih amelin kıymetini hem onları elimizden geldiği kadar böyle Sakınacağız, koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Hem de onları her geçen gün daha çok besleyeceğiz semerelendirme. İmanı semerelendirmek, beslemek, güçlendirmek neyle olur? Salih amelle olur. Salih amelleri çoğaltmakla olur. Allah'ı çok zikretmek. Çok zikretmek ne? Çok hat. Bak hatırlamak ne? Kalbiden, kalbinden geçirdiğin kalbi düşüncelerinden tutun. En küçüğünden en büyük eylemine varıncaya kadar. Bu hususta İslam'ın ölçüsü nedir sorusunu sorarak. Ahirette bu nasıl karşıma çıkacak sorusunu sorarak aldığımız cevaba göre tutum geliştirmektir. Hal ve hareket ortaya. Bunu yaptığımız oranda iman muhafaza edilir. Allah'ın izniyle iman gelişir, büyür, güçlenir, kıymeti bilinir. Allah'ı zikretmek, salih amel işlemek, ihtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını görmek Zalimlerin üzerindeki zulmü kaldırmak veya hafifletmek için mücadele etmek. Cehaletle, bilgisizlikle, başta İslam'ı bilmemek üzere, bilmemek başta olmak üzere, bütün cehalet nevileriyle gece gündüz mücadele etmek. Cehalet içerisinde çırpınan insanlığı, insan kardeşlerimizi, İslam kardeşleri haline getirebilmek için tırpılmak ve mücadele etmek. İman davasının ahirette en büyük semerelerle mükafatlandıracağı işlerin başında. Onun için hayatın kıymetini iman ile iman istikametindeki amellerle artırmak ve böylelikle ebedi saadet ve mutluluğu ahirette elde ederek dünyadaki her türlü sıkıntı ve rahatsızlığımızı da kıymetsiz hiç olmamış gibi geçivereceğini, unutulur vereceğini bilerek ahirete Bu vesileyle zaman zaman hatırladığımız ve hatırlattığımız şu hadis-i şerifi bir sonraki ayetine bak. Ver ki Pes Şerif kıyamet gününde dünya hayatında en çok meşakkat çekmiş, sıkıntı çekmiş imanının çilesini çekmiş ve bütün çilelere imanın gereği tavır ve tutumları ve sabrı takınarak direnmiş ve tahammül göstermiş kişi getirilecek ve Allah'ın nimetine şöyle bir daldırılıp çıkartılar. Ona sorulacak: Ey filan, sen sekâvet, zorluk, sıkıntı, bedbatlık adına bir şeyi gördün mü? Hayır vallahi. Hiçbir şey görmedim. Yani o bir anlık uhrevi nimet Ömrü boyunca çekilen sıkıntıları kıymetsizleştirmeye, unutturmaya yetecek. Tam aksine diyor dünyada küfür ve inkarı ile birlikte en mesut kabul edilen veya görülen veya zannedilen kişi kimse hangi firavunsa, hangi ebreheyse hangi zalimse o Getirilecek ve azaba ilahi rahmetten uzak cehennem azabını andıran azaba diyor. Bir daldırılıp daldırılmasıyla çıkarması adeta bir olacak ve ona sorulacak. Sen dünyadayken rahat, huzur, mutluluk. Namına bir şey hatırlıyor musun? Yok vallahi hatırlıyorum. Bu hadisi hatırımızdan uzak tutmamak ve sık sık biz ki cenneti sevelim cehennemden kaçalım. Cenneti sevdiğimizin ispatı cennete götürecek amelleri her fırsatta ve imkanda olmak azim ve kararlılığıyla yaşayıp sırası geldikçe onu yerine getir. Cehennemden kaçışın da göstergesi cehenneme yaklaşacak her ne varsa ondan ondan kaçar gibi olur. Kafirler ebedilik azabını görecek olduktan sonra nasıl ki cennette cennete götüren ve çağıran önderler ve onlara uyanlar varsa cennete götüren önderler kimlerdir? Bu Yol hangisi onların yoludur. Cehenneme de götüren önderler ve liderler. Cennetlikler cennete girmelerine vesile olanlara hep minnettar olacaklar, onlara dua edeceklerken cehennemdekiler arasında cehenneme girmelerine sebep olan önderlerine de lanet okuyacak. Cennette uyanlar ve kendilerine uyulanlar birbirleriyle kavuşmak, birbirlerine kavuşmak bir araya gelip sohbet etmek için can atacaklar. Hatta cennette bile bunu Allah'tan niyaz edecekler. Cehennemlikler ise uyanlar ve kendilerine uyulanlar yani liderler ve liderlerin kuyrukçuları birbirlerine lanet okuyacak, birbirlerinden uzaklanacak. İşte bu sahnelerden birisini bu ayet-i kerimenin 29. ayet-i kerimesi dile getiriyor. Ve kâlellezîne keferû Kafirler dediler ki Kur'an-ı Kerim'in başka dillerde belki var ama Türkçe'de bildiğim kadarıyla böyle bir üslup yok. Burada ve kâlellezîne keferû Türkçe'ye tercüme edelim. Kafirler dediler ki dediğine dili geçmiş zaman. ama burada anlatılan hadise gelecekte olacak. Ne zaman? Cehennemde olacak. Ee, Kur'an-ı Kerim gelecekte meydana gelecek bir olayı gelecek kipiyle değil de geçmiş kipiyle anlatıyorsa bunun manası o anlatılan şey adeta olup bitmiş gibi gerçekleşecektir gerçekleşeceği de şüphe yoktu Onun için dedi diye tercüme ettiğimiz zaman çoğunlukla yanlış anlaşılabiliyor diyecekler ama Türkçe Arapçadaki o geçmiş tipiyle bu gerçeğin ifade edilmesideki vurgu maalesef kayboluyor ve i̇şte Kur'an onun için başka dilde Kur'an olmaz. Başka dilde Kur'an. O Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden, anlatım özelliklerinden sadece bir tanesi. Bir tanesi. Bunun gibi ne özellikler, ne özellikler. Ve biz bunları tercüme ederken yansıtamıyoruz. Ve hallerde yansıtılamıyor. Ancak bu şekilde tefsiri açıklamalarla o da müfessir ayrıca üzerinde durmayı gerek görürse veyahut da Rabbim lütfetmişse söyler. Anlatın. Nasipse söyler. Gafirler dediler ki yani muhakkak diyecekler ki belki böyle manaya uygun ama lafza uymayan bir tercüme oluyor. Ama manaya uygun kafirler kesinlikle şunu diyecekler. Rabbena arinal lazinin adallana min el cin ve Rabbimiz bizlere cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan çıkaran o iki kişiyi göster. Cinlerden liderler Başta şeytan olmak, iblis aleyhillâne olmak üzere herkesin kendi şeytanı insanlardan da aynı şekilde onu şerre davet eden insan şeytan. Onun için ne diyoruz? En-Nas suresinde diye başlıyoruz. Ondan sonra minel cinnet bu vesvese veren, içimize etki eden, kalbimize etki, kalbimizi etkileyen, ker açısından, şerre yönlendiren bir kişi, ister cinlerden olsun, ister insanlardan. Ya Rabbi ben onların şerrinden sana sığınırım. Burada da dünyada Allah'a sığınacağız onlar. Ahirette de onların kendileri arasında Görecekleri hesapları olacak. Şirette de öyle. Evet. Yalnız hak sahibi müminler arasında veya müminle kafir arasında değil. Kafirler arasında da böyle bir hesaplaşma olur. Cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan çıkartan o iki kişiyi göster de onları biz fecalhuma <gülüyor> akdamina Onları ayaklarımızın altına alalım. Liyakuna min al-esfelin. Ta ki onlar en aşağı takilerden ol, en altta alacaklardan. Kafirlerin dünya ve ahiretteki durumları böyle. Cenab-ı Allah'a hamd olsun ki Kur'an-ı Kerim'de bu gibi insanın gerçekten kalbine Allah'ın izniyle ben onlardan değilim desek bile kalbine sıkıntı veren ruhunu ağır gelen adloların hemen akabinde kalbimizde ifadeinde ise güller açmasına sebep teşkilatı Ruhumuzu sevincinden ifade yerindeyse tabuna sığmayacak hale getiren müjdeler hemen geliyor. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de okuyacağımız bu gibi ayetler kadar müminleri Ya Rabbi bize böyle bir netice nasip et dedirtmeye sevk edecek ayet-i kerimeler var. Fakat bilhassa şu okuyacağımız üç ayet-i kerime bunların bu manada en etkileyici ayetleridir. Ama mutlu bir ölüm ile mutlu bir hayat birbirini tamamlaması için hayat çizgimizin nasıl olması gerektiğini ve mutlu ölümün nasıl geleceğini bu üç ayet kerime fevkalade izah ediyor. ki Cenab-ı Allah haydi billah. İnnellezine kavlu Rabbunallah Mesela gayet açıktır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dosdoğru uran ve dost doğru yürüyenler önce Rabbimiz Allah'tır diyecek imanı kalbine kalbine yerleştirecek Rabbimiz Allah'tır. Bizi kainatı yaratan odur. Kainatı bir an olsun kendi haline terk etmediği için bu gördüğümüz muhteşem ve sistemi, yapıyı var eden, o olduğu gibi devam ettiren de o. Kainatın Rabbi olduğu gibi bizim de Rabbimiz. Fatiha suresinin ilk ayeti. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsus. Bütün kainatın Rabbi. Alem nelerdir? Aleme ne denir? tarifi nedir? Allah'ın dışındaki bütün varlıklar. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Hamd Allah'a mahsustur. İşte iman edenler Elhamdülillahi Rabbil Alemin demekle kalmaz. Rabbimiz Allah'tır demekle kalmaz. Çünkü Rabbimiz Allah'tır demek aslında daha ruhlar alemindeyken ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğumuz soruya verdiğimiz cevabın bir tasdikidir. Bu kavli ve kalbi tasdiki amel ile de tasdik etmemiz icap ediyor, doğrulamamız icap ediyor. Sağlamasını yapmamız gerekiyor. Bu da istikamet üzere olmakla. Ne dedik? Elhamdülillahi rabbil alamin er-rahman er-rahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal. İman ve istikamet. Bunlar birbirlerinden ayrılmaz bu. Kur'an-ı Kerim'de ayrılmadıkları gibi Bizde de ayrılmamalı. İmanım var, ameli istikametim yok. Bu iman nereye kadar dayanacak belli değil. Bu imanımızı hayat boyu muhafaza edebilmek ve ahirete Allah'ın izniyle bu iman ile göç edebilmek için onu talih amellerimizle besleyip büyütmemiz ve korumu altına almamız Ve iman ve istikamet üzere yaşanmış bir ömrün çok saadetli bir sonucu olur. Çok saadetli. Bunu tatmadan öğrenmemize imkan yok Rabbimiz tattırsın için. Diyor ki, Ettenezzele aleyhimü'l-mele'yi, Allah'a. Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dost doğru yürüyenlerin üzerine helekler bir iki üç beş değil etenezzel gruplar halinde kafileler halinde inecek herkesin iman ve istikameti nisbetinde üzerine tevçfen Gruplar halinde, Kervan be kervan. kafile be kafile yine. Ve bu melekler onlara. El teâlâ. Allah ve Allah teâlâ. Ve teâlâ. bil teâlâ. Allah teâlâ. Allah teâlâ. Allah teâlâ. Allah teâlâ. Allah teâlâ. Allah teâlâ. Allah teâlâ. Allah Geride bıraktıklarınız için de üzülmeyin. İman sahibi bir kimsenin iki önemli üzüntüsü olur. Birisi benden sonra davamın ve dava kardeşlerimin durumu ne olacak? İki Davamın ve dava kardeşlerimin arasında bana en yakın olan ailem, çoluğum, çocuğum ve hatta malım, mülküm ne olacak? İşte bu melekler ölüm esnasında mümini rahat bir şekilde, mutlu bir şekilde canını teslim edebilmesi için gerekli olan her türlü müjdeyi veriyor. Şu andan itibaren geleceğin için korkma. Geride bırakacakların içinde üzülme. Ve ebşirû bil cennetilleti kuntum tu'adun. Ve iken dünyadayken size vaad olunan o cennet ile sizi müjdeliyor. O cennete gideceğinizi müjdeliyor. Oraya gidiyorsun işte. Şu andan itibaren treniniz, yolculuğunuz oraya. Aslında dünyadayken de yolcumuz, yolumuz inşallah orayadır. Tabi öbür tarafa gideceklerden eylemesin. Bu, bu dünya böyle bir handır. Ya öbür tarafa cehenneme yol gidilecek. Ya yani arkadaşlar, kardeşlerim, bu dünya hayatında bir vasıta var, bir uçak var, ne derseniz deyiniz. Bir tren var, bir kervan var, ne derseniz deyiniz. Cennete gider, öbüründe cehenneme gider. Yazıyor. Bu kervana katılmak için şartlar var. İman ve istikamet. Obür kervana katılmak için de bir şeyleri yapman gerekiyor. Çok şey değil. Az değil. Ama çok berbat. İnsana çok ağır ve zor gelen bir şey. Ne yapacaksın? Kur'an'a kulak vermeyeceksin. Başta onlardan başladık ya. Bugünkü dersiniz. Kur'an'a kulak vermeyeceksin. Verilmesini önleyeceksin. Kur'an'ın hayata geçmesinin önüne geçeceksin. Elinden ne geliyorsa onu yapacaksın. Kur'an'ın insanlara ulaşmaması için ne lazımsa yapacaksın. Gücüne imkanlarına göre belki az bir şey yaparsın ama daha çoğuna gücün yetse onu da yapacaksın. göre bazıları çok fazla bir şey yapamaz. Ümit için de böyledir. Elinden gelse bütün dünyayı iman boyasıyla boyar, Kur'an boyasıyla boyar ama gücü yok. Onun niyeti bile onun için ecre vesiledir. Tıpkı öbürünün niyeti vebale vesile olduğu. Elinden gelse bütün dünyayı kapkaranlık küfür boyasıyla boyayacak. Ya. Onun için diyor Kur'an'ı dinlemeyin. Kur'an'a karşı gürültü yapın. Kimse dinlemesin. Kimse uymasın. Böyle devam eder. Ama buna karşılık mümin İman eder, istikamet üzere yürür. Dünyayı da, bütün beşeriyeti de istikamete ve imana davet eder. E bunların da ölüm saatleri, ölüm anları geldiği vakit, melekler onları öyle rahatlatır, öyle dinlendirir, öyle huzurlu bir şekilde ruhlarını teslim etmelerine yardımcı olur ki, bu müjdeyi aldıktan sonra Hangi ruh sıkıntılı ve zorlu bir şekilde teslim olur ki? Mutlu ve bahtiyar olarak bu fani bedeni terk eder. Çünkü bir, geleceğin adına korkun yok. Geride bıraktığın için üzüntün yok. Ve cennetle müjdelenliyorsun. Sana dünyadayken vaat edilmişti, şimdi biz müjdeliyoruz. Artık gerçekleşeceksen oraya gireceksin diyoruz. Rabbim bizleri bu hallere mazhar eylesin diyor. Ve bu sefer dünyadayken bazen fark ettiğimiz bazen fark etmediğimiz bir hal dile getiriliyor. Getirilecek o melekler tarafı o talih iman edenlerin üzerine inen o melekler tarafından halleri meleklerin müminlerle münasebeti ile getirecek. Mümin her zaman bu münasebetin farkında olmayabilir ama melekler bunu aşikar edecekler. Gecekler ki: "Nahnu evliyakum fil hayatid dunya ve fil ahireh." Dünya da iken de biz sizin velileriniz, dostlarınız, sevdikleriniz. Sizlere hayırda sebat veren, yerden uzaklaştırmaya çalışan, sizi sevenleriniz, sizi seviyordu. Onun için sizin kötülük yapmanızı istemiyordu. Yapmamanız için de bize düşen bir şey olduğu yerlerde yardımcı oluyordu. Hayırda ve iyilikte sizlere yardımcı oluyor, kötülükten sizleri alıkoymaya çalışıyor. Ve artık dünya hayatından sonra ahirette de biz sizin yoldaşınız Sizinle beraber olur. Velakum fiha ma fiha ma Sizin için o cennette canlarınızın arzuladığı ve arzulayıp da istediğiniz olmasını isteyeceğiniz her bir şey size verilecek. Cennet için daha ne anlatılsın? Efendimiz de ne diyor bize? Cennet istediğiniz zaman Allah'tan bir devsi isteyin. Bir devsi cennetlerin en yüksek, en büyüğü. Rahman'ın arşına en yakın cennetin ırmakları oradan İstediğiniz i̇şte her şey var. Nüzülem min gafurirrah. Nüzül. Bazıları, yani Arapça'da, dilde, Arab dilinde uzaktan gelen misafire asıl yemek ve ikram hazır oluncaya kadar getirilen böyle nasıl diyelim aparatif dedikleri türden e, ikrama denilir. Asıl ikram arkadan gelecek ama misafir asıl ikramı bekleyemeyecek kadar acıkmış olabilir. Açlığını bir süre şöyle bir Asıl yemekler ikramlar gelinceye kadar dindirmek üzere hafif bir ikram getirelim. İşte o nüzül odur. Konaklamalık konakladı ya ilk olarak böyle bir bunlarla bir vaziyeti idare et. Odur nüzül o. Şimdi cennetin nüzülü bu ise konaklamalığı İlk ikramı bu ise asıl ikramı nasıl İnşallah görürüz. Merakımız içimizde kalmaz. Rabbimiz Allah'a bizlere merakımızı merakımızı en güzel ve şey, giderme fırsatını lütfunu, imkanını bahşedek. Bundan ümidimiz var. Rabbim dedi, hafur. Niçin? Çünkü cennete günahla giriyor. Önce mağfiret edilir. Cennete Allah'ın mağfiret ve rahmetiyle girilir. Mağfirete nail olduktan sonra rahimin rahmeti olan o nimetlerin tecellisine gark olur. O nimetlere mazhar olur. Da, ya Rabbi gafur ve rahim olarak başta Rabbimiz Allah'tır deyip bu Rabbimiz Allah'tır demekte istikamet üzere sebat gösteriyor. Ölüm esnasında üzerimize bu ayeti kerimelerde zikredilen meleklerin müjdelerle gruplar halinde İnerek ölümü bizim için bir saadetin en birinci basamağı ve başlangıcı haline getirecek ve bunu yaşatacak. üstelik dünya hayatında bizim o güzel dostlarımız olan o güzel melekleri ölüm anından itibaren görüp ifade yerindeyse onlarla emhal olmak, soldaş olmak, onların müjdelerine nail olmayı. Asib ve müyesser Allah'ın kafiretine nail olup rahmetiyle cennetteki ikramlara fark eylesin. Subhane Rabbike Rabbil Aziz Elhamdülillah Allah'a emanet Allah